Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iste vereyim. Peygamber Efendimiz hüzünlüydü sürekli. Olurdu ekseriya mahzun ve düşünceli. Ümmetinin derdini dert etmişti kendine. Ortaktı ümmetinin sevinç ve kederine sık sık buyuruldu ki varsa bir derdi olan özellikle derdini bana duyuramayan varsa bildiriniz ki onları halledeyim önemli vazifemdir bu işler çünkü benim peygamber efendimiz çok şefkatliydi yine kimsenin aybını hiç vurmazdı yüzüne çok zaman ashabının arasında olurdu. Davetlerine gider, birlikte otururdu. Onların güldüğüne gülüyordu kendi de. Hayret ettiklerine şaşardı kendisi de. Sık sık buyururdu ki, İhtiyaçlı birini görürseniz halledin hemen onun derdini. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki nitekim, Şüphesiz benim size pek çoktur merhametim ve bana hakde hala buyurdu, ya Muhammed, bir muradın var ise onu benden talep et. Dedim ki, ya ilahi, ben neyi isteyeyim? İbrahim'i dost yaptın, Musa'yı ise kelim verdin Süleyman'a da bir nice servet saman, kimseye vermediğin bir mülkü ettin ihsan. O zaman Hak Teala buyurdu, Ey Habibim, bunlardan üstün olan Kevser'i sana verdim. Arşın üzerinde ve cennet kapılarında, yazdım senin ismini benimkinin yanında. Ayrıca yeryüzünün her tarafını yine temiz ve mescit kıldım sana ve ümmetine. Senin gelmiş gelecek sildim her kusurunu. Senden başka kimseye yapmadım asla bunu. Ve yine buyurdu ki peygamber efendimiz, Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm şüphesiz. Cümle peygamberlerin en sonuncusu benim, İsa'nın müjdelemiş olduğu peygamberim. Hem Adem peygambere henüz ruh verilmeden ve hatta daha önce peygamberdim yine ben. Bir günde buyurdu ki, ben henüz küçük idim, emzirilmek üzere bir köye gönderildim. Bir gün süt kardeşimle koyun otlatır iken beyaz giymiş üç kişi yanıma indi gökten. Beni hemen sırt üstü yatırdılar o yere ve kalbimi çıkarıp ettiler iki pare. İçinden siyah bir şey çıkardılar attılar. Kar gibi bir şeyle kalbimi yıkadılar. Bir tanesi göğsümü mühürleyince hemen, iman ve hikmetle doldu kalbim tamamen. Biri dahi göğsümü mesedince eliyle, Yardıkları o yerden kalmadı bir iz bile.